Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2050'ye kadar net sıfır hedefini açıklayarak önemli bir adım attı. Ve ülkemizdeki diğer büyükşehir belediyelerine örnek oldu. Ancak şimdi bu planı Belediye binalarından başlayarak uygulama zamanı yani iklim öncüleri adlı gençlerden oluşan ekip Change.org Taksim Karbonsuz İBB adresinde bir kampanya başlattı. Geleceğimiz iklim krizi nedeniyle tehdit altında ve iklim kriziyle mücadele için karbon emisyonlarını azaltmak ilk şart ifadelerinin yer aldığı kampanyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm binaların karbon nötr olması gerektiği belirtilirken bunun için yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanıyor. Binalarda net sıfır emisyon düzeyine ulaşabileceğini gösterelim ve dünyadaki örnek belediyeler arasına girelim. Bunun için ilk olarak belediye binalarının enerjisini güneş panellerinden karşılayalım. Binalarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu hedefleri olsun ve bu hedefler açıklansın. Bina çatıları yeşil alanlar olarak kurgulansın ve çatı alanları karbon yutak alanı işlevi görsün. Bunun için çatıda bostan, çatıda bahçe uygulamaları yapılsın. Ek olarak binalarda atık azaltım eylem planları yapılsın. Sıfır atık sistemi uygulansın. Petrokimya türevi olan karbon emisyonu yüksek olan tek kullanımlık plastik şişe poşet ve tek kullanımlık plastiklerdeki sular gibi ürünler yasaklansın. Bunun için binalarda su sevilleri konulsun ve çalışanlara kişisel su matarıları dağıtılsın. Son olarak da binalarda çatı tipi yağmur suyu hasadı yapılsın. Binaların su ihtiyacı böylece yağmur suyu hasadından karşılansın. Sen de İstanbul'da belediye binalarının karbon nötr olması için imza ver. Değişimin bir parçası ol, diyor gençler. Change.org Taksim karbonsuz İBB adresinde. Yıllardır süregelen atık problemi günümüzde hala devamlılığını sürdürüyor. Topluma Destek Derneği adına kampanya başlatan Minel Danalıcı... Bu duruma karşı harekete geçmiş Çanakkale'de deniz plastik kirliliğinden kurtarılması için belediyeden çöp kapar talep ettikleri bir kampanya başlatmış. Böyle kıyıya koyuyorsunuz aletler var su yüzeyinde bulunan çöpleri kapıyor bu çöp kaparlar. Change.org mikroplastiklere son adresindeki kampanyada Denmiş ki Çanakkale yıllardır sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir ilimiz. Ancak bu güzellikleri maalesef koruyamıyoruz. Plastik ürünler günlük yaşamın parçası oldu. Doğaya saçılarak ekolojinin dengeyi bozuyor. 1950'lerde üretilen plastikler bile hala bizimle birlikte. 2018 yılında plastik atık sayısı Türkiye'de 10 milyon tona ulaştı. Plastik çeşitleri makroplastik ve mikroplastik olarak ikiye ayrılıyor. Mikroplastikler rüzgar ve dalga gibi nedenlerle 5 milimetreden küçük plastikler ve gözle görülemezler. Küçük, bu küçük parçacıklar denizlerimizde yaşayan hayvanların midesine giriyor. Son yapılan araştırmalarda canlıların yarısından fazlasının midesinde mikroplastik var. Raporlar 2050'ye kadar denizlerde kütlece balıktan çok plastik olacağını söylüyor. Denizlerdeki mikroplastikler denizlerin karbon tutan ekosistemler özelliğini de tahrip ediyor. Denizlerimizin ve ekosistemlerimizin plastiklerden kurtulması, hayvanların plastiksiz bir yaşam sürmesi, iklim kriziyle mücadele için harekete geçiyoruz. Bu temizliliğin devamı için Çanakkale Belediyesi'nden çöp kapar talep ediyoruz demiş Change.org Taksim mikroplastiklere son adresinde. Herkes kendi yiyeceği sebze ve meyvenin en azından bir kısmının kendi şehrinde yetiştirebilseydi neler neler değişirdi. Bu soruya cevap arayarak yola çıkan Bervan Tan, Mardin'de halkın kendi gıdasını yetiştirebileceği kent bostanları oluşturulması talebiyle bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim Mardin Kent Bostanları adresindeki kampanyada diyor ki, ''Soframıza gelen bir tabak yemek oluşturan sebzeler yetiştirildikleri yerden bize ulaşana kadar kilometrelerce yol kat ediyor.'' Bu gıdamızın karayolu ve deniz yolu ulaşımı ile bize ulaşırken karbon emisyonuna neden olması, tazeliğini yitirmesi ve her adımında fiyatının yükselmesi demek. Oysa gıdamızın bir kısmı dahi kendi şehrimizde yetiştirebilseydik daha ucuza, daha taze ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonu olmayan gıdaya erişebilirdik. Eğer gıdamızı kendi şehrimizde, belirli alanlardaki kent bostanlarında yetiştirebilmek için Atıl alanlardaki kent bostanlarını açabiliriz, çevirebiliriz ya da eski bostanları yeniden kullanmaya başlayabiliriz. Kentin pek çok yerinde yeşil alanlar yaratmış oluruz diyor. Yeşil alanlar kentler için karbon yutak alanı olduklarından şehirlerin karbon nötr olma hedeflerine de katkıda bulunur. Mardin geleceğin iklim dostu, karbon nötr, net sıfır emisyona erişen ve bunu yaparken de kent sakinlerine taze ve ucuz gıda sağlayarak ekonomik adaleti destekleyen kentlerden biri olabilir demiş. Mardin'de kent bostanları kurulsun diyorlar bu kampanyada Change.org Taksim Mardin kent bostanları adresinde. Ben Uygar Öz ismi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi sonra yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğü.